Ancak öte yandan bunları dengeleyecek şeyler de eksik değildi. Kent soylulara devredilen topraklardan alınan kira ya da vergiler, verimliği gittikçe artan bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Nüfus artışı, vaftiz, evlilik ve ölümler dolayısıyla elde edilen ek gelirlerde de artış sağlanıyordu. Kentler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 Olanaklar el verdiğinde zorbaca bir koruyucunun boyunduruğu altına alınan köylülerin sırtına yüklenmişti. Ortaçağ kentinin 12. yüzyıldaki durumuyla kale duvarlarıyla çevrili bir kapalı alanın sığınağında yaşayan, ona toplumsal ayrıcılıklı bir kişilik kazandıran, kendine özgü bir yasa, yönetim ve hukuk biliminin sahip bir ticaret ve sanayi toplumu olduğunu söyleyebiliriz. Kentlerin doğuşu Batı Avrupa'nın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını belirlemiştir.